Bismillahirrahmanirrahim Allah hamd deder, ondan yardım ve mağfiret dileriz Nefislerimizin şerrinden ona sağlarız Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Dinde sonradan icat edilen her şey bidat Her bidat dalalet Her dalalette ateştedir kardeşlerim Allah hepinize rahmet etsin Allah cennete girmeyi cemali görmeyi orada tekrar beraber olmayı nasip etsin. Evet. Haftalık rütüm derslerimizde bu pazartesi bölümünde insanın sosyal bir canlı olduğunu varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaçlarını giderebileceği bir ortama ihtiyacı var dedik. Tek başına bir insanın yaşayabilmesi mümkün değil dedik. İnsan tek başına toplumun bir ferdi ve o toplumun huzur ve geleceği için kendisine düşen bir takım sorumlulukları yerine getirmeli dedik. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu amaç edinen din, insan hayatının her alanına müdahil olmuş. Evet kardeşlerim. İşte geçen hafta birçok meselelerin üzerinde durarak gittik. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bu hafta kaldığımız meselelerden bir tanesi iyiliği önerip kötülükten sakınmayla devam edelim. Evet, Birbirimize karşı görev ve sorumluluklarımızdan bir tanesi bu. İyiliği emredeceğiz, kötülükten sakındıracağız ve kendimiz de bunu uygulayacağız. Kardeşlerim, Allah hepimizin hayrını artırsın. İyilik ve güzelliklerin artması, çirkin ve istenmeyen şeylerin azalması için en önemli yöntemlerden bir tanesi, bir tanesi iyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Maruf, İslam'ın iyi olarak kabul ettiği ve Allah Azze ve Celle'ye itaatın içinde saydığı her şeydir. Maruf Allah'ın yani İslam'ın iyi olarak kabul ettiği ve Allah'a itaatın içinde saydığı her şeydir. Münker ise bunun zıttı olup İslam'ın iyi saymadığı, dinin emirlerine aykırı bulduğu ve Allah'a karşı masiyet olarak gördüğü her şeydir. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında bununla alakalı birkaç tane ayet seçtiğimizde sizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun diyor. Yine siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Yine Rabbimiz sen af ve kolaylık yolunu tut. İyiliği emret, cahillerden yüz çevirtir. Bu konuda birçok rivayetler de var arkadaşlar bütün bu deliller göz önünde bulundurulduğu zaman marufu emir, münkerden nehyetme Müslümanların üzerine bir farzdır. Aynı zamanda bu farz İslam'ın en büyük farzlarından biri, dinin de temelidir kardeşlerim. Buna göre İslam ümmeti bu görevi yerine getirecek cemaati yetiştirmek zorundadır. İyiliği emredecek, kötülükten edecek İşte bu vazifeyi yapan kimseler, İslam'ın tebliğ metodunu da çok iyi bilmek zorundadırlar. Nezaket, iyi muamele, yumuşak davranış, merhametle yaklaşma gibi esaslar, böyle kimselerde bulunması gereken temel sıfatlardır Allah hepimize bu sıfatları nasip etsin olgun samimi bir mümin toplumda cereyan eden hadiseler karşısında tarafsız kalma hakkına sahip değildir mutlaka bir şekilde tepkisini ortaya koymalı fert ve toplum menfaatine olan şeyleri onaylayıp desteklemeli, zararına olan şeyleri ise, en uygun bir yöntemle ifade edip, o sıkıntının giderilmesine katkıda bulunmalıdır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet, eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin diyor diliyle de gücü yetmezse değiştirmeye kalbiyle düzeltsin ama unutmayın ki bu da imanın en zayıf noktasıdır diyor. nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülükten nehy edersiniz ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul edilmez diyor evet kardeşlerim demek ki insani ilişkilerde çevremizden olan ilişkilerde dikkat etmemiz gereken en unsur en önemli unsurlardan birisi de iyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Devam ediyoruz. Bir unsur daha var. Hataları bağışlama. Kardeşlerim, biz insan olmamız hasebiyle insan tabiatı itibarıyla yanlış yapabilen Hataya çok rahatlıkla kayabilen bir canlıyız bizler bilerek veya bilmeyerek arzu edilmeyen bir takım tavır ve davranışlarda bulunabiliriz ama olgun bir insanın yapması gereken hatasının farkına varıp yanlışa ısrar etmeden bir an önce o hatadan vazgeçmesidir Başkaları tarafından yapılan hataların anlayış ve hoşgörüyle karşılanması da en azından kişinin kendi hatasından dönmesi kadar önemlidir. Yapılan bir yanlışa aynısıyla karşılık verme yoluna gidildiği zaman yapılan iş sadece yanlışı artırmak olur. Hatadan dönmek bir erdem olduğu gibi Hatayı bağışlamak da bir erdemdir Şimdi burada bahsettiğimiz Kişinin Şahsına yönelik Bağışlanması mümkün olan hatalardır Ama Toplumun huzur ve düzenini bozmaya Yönelik suçların bağışlanması Fertlere ait bir Bağışlama değil Allah hepimize hayır versin Anlayışımızı artırsın İnsan unutma ile mağlul olup hata işlememe gibi bir özel özelliğe sahip olmadığına göre, o insanın oluşturduğu toplumda huzur, güven ve barışın olabilmesi için karşılıklı anlayış ve hoşgörülü yaklaşım kaçınılmaz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında Olgun müminin özelliklerini zikrederken bakın onun affediciliğini şu ifadelerle övüyor. Onlar bollukta ve darlıkta verirler. Öfkelerini yutkunurlar ve insanların kusurlarını affederler. Allah iyi davrananları sever. ancak hataları bağışlama adına her zaman zarar veren ve güzel davranışlar yüzünden sürekli sömürülen konumuna düşmemek gerekir. Olgun, samimi bir mümin bir delikten iki kere sokulmaz kardeşlerim. Akıllı Müslüman acıyan olduğu kadar karını, zararını da bilmeli güzel duygularıyla istismar edilmeyen vakarlı bir Müslüman olduğunu ortaya koymalıdır bakın İbni Mesud şöyle diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı görür gibiyim o bize peygamberlerden birinin durumunu anlatıyordu kavmi onu dövmüş Kanlar içinde bırakmıştı. O peygamber hem yüzündeki kanları siliyor hem de şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar gerçeği bilmiyorlardır. İmam Bukhari bunu edepte bahsediyor. Yine Bukhari'nin edep babında asıl pehlivanlık, güçlü kuvvetli olmakta değil. Asıl pehlivanlık şiddet anında nefsine hakim olmaktır diyor. Yahudi bir kadın Allah Resulü Vesselam'a zehirli koyun eti getirdi. Peygamber de ondan yedi. Daha sonra kadın Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın huzuruna getirip getirilip onu öldürelim mi diye sorulduğunda aleyhissalatü vesselam hayır öldürmeyin buyurdu evet sesim net geliyor değil mi başka bir unsur da kardeşlerim ara buluculuk yapma evet dedik ki tabiatında yanlış yapmayı Hata işlemeyi barındıran insan, çevresindekilerle zaman zaman dargın, küskün ve huzursuz olabilir. Bu gayet doğal. Yani bunlar bizim fıtratımızda olan şeyler. Diğer insanlara düşen, bu tür sıkıntıları izale etmek en uygun yöntemlerle çözüme kavuşturmaktır. Olabilir. Bir insan bir an kendine hakim olamayıp fevri hareketlerle etrafındakilerine küsmüş, kırılmış olabilir. Bu durumda en doğru olan bir an önce özür dileyip barışmaktır. Helallık dilemektir. Ancak bazıları çeşitli nedenlerden dolayı ki bu bir gurur olabilir bir cahillik olabilir özür dileyemez belki de bu hususta birbirlerinin yardımcı olmasını ister öyle mi? onun için bu tür sıkıntıların giderilmesinde yakın akrabadan tutun toplumun tüm fertlerine çok önemli görevler düşer kardeşlerim. Bakın yalanın her çeşidine en şiddetli bir şekilde karşı çıkan dinimiz insanların arasında insanların arasında düzeltmede bunu ne yapıyor? Cahiz görüyor. Bu da dinimizin insani ilişkilere ne kadar önem verdiğini göstermekte kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Anisi Salatu ve Selam insanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz diyor Bukhari etti Allah Resulü Anisi Salatu ve Selam sizlere nafile oruç, nafile namaz ve sadakadan daha faziletli bir ameli bildireyim mi diyor. Orada bulunanlar evet deyince aleyhissalatü vesselam iki kişinin arasını düzeltmektir. Ve insanların arasını bozmak dini tıraş etmektir buyuruyor Ebu Davut'ta. İnsanların yalan söylemelerine şu üç yerin dışında müsaade edilmemiştir kardeşlerim. Savaşta düşmanı yanıltmak için, insanların arasını düzeltmek için, karı kocanın arasındaki sıkıntıyı gidermek için. Bunun dışında yalan da nedir? Caiz değil. Evet. Yine çevremizdeki ilişkilerimizi düzenlemede, düzeltmede en önemli unsurlardan bir tanesi de davete etti Kardeşlerim, insanları davet etmek, insanların davetlerine icabet etmek, beşeri ilişkilerin gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Allah'ı uman, ahireti zuk zikreden, herkes için en önemli, tek numune olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, imkanları ölçüsünde hem insanları davet etmiş hem de insanların davetlerine icabet etmeye çalışmıştır. Davet etmeme davete icabet etmeme beşeri ilişkileri bozduğu gibi bu sadece beşeri ilişkileri bozmaz zamanla toplumdan tecrit edilip Tek başına müzbit bir hayat yaşamasına sebep olur. Kabalaşır, konuşmayı unutur, duygularda oto kontrol gider ve ne zaman ağlayıp güldüğünü, kızdığını, ne yaptığını anlamanız bile mümkün değildir. Kim olursa olsun. İşte bu sebeple Allah Resulü Anisi Sallallahu ve Selam davete karşılık vermeyi sıradan bir ahlak kuralı olarak değil, Müslüman'ın Müslüman'daki bir hakkı olarak değerlendirmektedir. Müslüman'ın bütün amellerinde olduğu gibi, bu amelin temelinde de ihlas olmalıdır. İhlas ve samimiyetten uzak olarak, bir takım menfaatlar için yapılan davet ve icabetler sevap kazandırmayacağı gibi insanın günah işlemesine de vesile olabilir evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir diyor. bir rivayette altıdır selamını alma değil mi hastalandığında ziyaret etme Cenazesinde bulunma, davetine icabet etme, aksırdığında hayır dua etme. Orada yoksa, oradaymış gibi müdafasını yapma. Evet. Bakın yemeklerin en şerlisi, zenginlerin çağrılıp fakirlerin terk edildiği yemeklerdir davete gitmeyen kimse Allah ve Resulüne karşı gelmiş sayılır diyor Bukhari'nin kitabı nikâhta yine Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem sizden biriniz davet edildiği zaman ona katılsın diyor demek ki insani ilişkilerde ilişkileri düzenleyen onları belli bir istikamete koyan en önemli unsurlardan birisi de davete icabet etmekmiş. Bir unsur da kardeşlerim davete icabet etmek de olduğu gibi hastayı ziyaret etmek de fertlerin birbirine karşı hem insanlık hem de Müslümanlık görevidir. İnsanların bir bir yardım ve desteklerine her zaman ihtiyaçları vardır. Ama özellikle hasta olan birisinin çok daha fazla ilgiye ihtiyacı vardır. Onun için hastayı ziyaret etme, onun maddi ve manevi sıkıntılarını bir nevi demektir. Çevremizde bir hasta varsa, bakın dinimiz ne din ne dil ne ırk ne düşünce hiçbir farklılığı gözetmeksizin sırf ihtiyacı olduğundan dolayı yani sırf Allah rızası için Allah'ın emri gereği onu ziyaret etmek zorundadır ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için her konuda örnek olduğu gibi Yahudi komşusunun Ölüm döşeğindeki çocuğunu ne yapmıştır? Ziyaret etmiştir. Dini ayrı, belki de rengi de ayrı. Ama Allah'ın bir emri gereği onu ziyaret etmiş ve bu vesile de onun hidayete hem de son nefesinde İslam'a girmesine sebep olmuştur. Bunlar beşeri ilişkilerde çok önemli meselelerdir kardeşlerim. Ve zaten din bunu kayıt altına almış. Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından sayılmıştır. Bir unsur da selamlaşma. Selamlaşmak müminlerin birbirine karşı en önemli sorumluluklarından bir tanesi. Selamlaşma çok önemli bir ahlaki davranış ve güzel bir ağlabı muaşeret olmanın yanında önemli bir de ibadettir. Ama maalesef bu ibadetin gereği gibi anlaşılıp hayata geçirilmesi maalesef Müslümanlar tarafından en büyük eksiklerden birisi olmuş. Selam Allah'ın isimlerinden birisi Selam Allah'ın ismi senin üzerine olsun diyorsun Yani sen onun himayesi altındasın demektir Bakın Allah Azze ve Celle kitabında Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel yaşama dileği olarak Birbirinize selam verin diyor Nisa suresinde Yine bir selamla selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin veya verilen selamın aynısıyla cevap verin diyor. Bu ayeti kerimelerle hareket ettiğimizde selam verme dinin emirlerinden. Selamlaşmanın yeri konusunda dinimiz teker teker teker teker her tarafı bildirmiş. Hatta namaz kılarken bile bir insana selam veriyorsun o ne yapıyor? Kolunu kaldırıyor, indiriyor, senin selamını alıyor. Selam Müslüman'ın adeta parolası olmuş. Tanışmada, kaynaşmada ilk söz. Birbirine yüzün gülümsemesinde ilk söz. Birbirini tanımayan insanlar birbirine selam verip alınca ne oluyor? Sanki 40 yıllık dost değil mi? Aralarında hemen bir anlaşma olmuş hemen bir kaynaşma gündeme geliyor bakın bir selamla selam yoksa iki yabancı gibi sanki rüzgarın birisi bir taraftan esmiş öbürü de o taraftan doğru mu evet birbirini tanımayan insanlar birbirine selam verince anlaşma ve kaynaşma olur Evet, selamlaşmanın din kardeşliğinde çok önemli bir yeri var. Ayrıca selam kardeşlerim, dostluğun, kardeşliğin, karşıdakine sevgi ve saygı duymanın, mütevazi davranmanın ve insanların kalplerini kazanmanın en önemli basamağıdır. İşte bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, tanıdığına tanımadığına selam ver diye bizlere nasihat etmiştir adamın birisi geliyor ey Allah'ın Resulü İslam'ın hangi özelliği daha hayırlıdır diyor bakın ne diyor ve vesselam yemek yedirmen tanıdığın tanımadığın herkese selam vermektir diyor bunu imam müslüm imanda bahsediyor Yine bakın bir rivayette Küçük büyüye Hareket halinde oturana Az çoğa selam versin Diyor Bukhari'de Allah katında insanların en hayırlısı Selama Önce başlayandır Diyor Ebu Davud'un kitabı edepte Sizden biriniz Bir meclise vardığında selam versin Oradan ayrılmak istediğinde de selam versin birinci selam diğerinden daha evla değildir diyor Ebu Davud Edeb'de. Demek ki selamlaşma toplumdaki ilişkileri düzenleyen en önemli unsurlardan bir tanesiymiş. Bir tanesi de ne? Musafaha yapmak. Şimdi bu bazen yanlış anlaşılabilir. Musafaha El sıkışma, tokalaşma manasında kardeşlerim. İslam'ı musafaha iki kişinin karşılaşması halinde selamlaşmadan sonra daha çok iki eli kullanarak veya tek eli kullanarak yapılan el sıkışmasıdır. Bir ileri aşama, selamın bir ileri aşaması. Sevgi ve samimiyetin pekişmesini sağlayan çok önemli bir unsur. O yüzden bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriyle karşılaştığında diyor hadis-i şerifte karşıdaki ondan elini bırakmadıkça ondan bırakmazdı diyor. Yani buna Aleyhisselatü Vesselam'ın tokalaştığını gösterir. Selamın tamamı karşıdakiyle tokalaşmaktır diyor. Hakikaten ufacık görülen bir hareket o kadar çok şeye hayra sebep olur ki sadece selam vermeyle yetinen insanla onunla tokalaşan sarılan bir insanın haline bakın çok farklıdır. Konuşmada, oturmada o anki muhabbet bile anında değişir. Selam verse otursa iki tarafta böyle resmiyet varken tokalaşıp Ocaklaşan insanlara bakın Resmiyet kalkmış Arada sevgi ve muhabbet olmuştur Evet kardeşlerim iyi niyet ve nezaketin Toplumda yaygınlık kazanmasını sağlayan Gönüllü ve sembolik bir hareket Ve sosyal hayata kalite getiren bir davranış Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki Müslüman karşılaştıklarında musafaha yaparlarsa oradan ayrılmadan önce günahları bağışlanır diyor. Yine musafaha yapın Aranızdaki kin yok olsun. Hediyeleşin. Birbirinizi sevin. Cimriliğiniz yok olsun diyor. Evet. Musafaha etmek üzere mümin kardeşinin elinden tutma selamlaşma kabilindendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet bu da önemli unsurlardan bir tanesiymiş bir tanesi de Sıla-i Rahim'de bulunma Sıla-i Rahim akraba ve yakınları ziyaret etme hallerini hatırlarını sorma gönüllerini al, alma anlamında dini ahlaki bir terim. İslam'da insanlar arası ilişkilere önem verildiği gibi özellikle yakınlardan başlayarak ana, baba, akraba ziyareti bunlar dinin en önemli unsurlarından. Bakın bir adam Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek Ey Allah'ın Resulü Beni cennete sokacak Bir amel söyler misin? Allah Resulü ve Vesselam Allah'a ibadet eder Ona hiçbir şeyi Ortak koşmaz Namaz kılar, zekat verir Ve sıra-i rahim edersin Diyor bu halde Allah Resulü ve Vesselam'ın Bu kadar önemli Üzerinde durduğu ve yapılan zaman Müslümanların cennete girmelerine sebep olacağını haber verdiği Sıla-i Rahim sadece bir ziyaret değil ama aynı zamanda her türlü hayır işlerde akraba ve yakınların görülüp gözetilmesi anlamındadır. Gerek ayetlerde gerek hadislerde Sıla-i Rahim namaz ve zekat gibi farz ibadetlerden hemen sonra zikredilmiştir kardeşlerim Sıla-i Rahim'in gerçekleşmesi durumunda akrabalar arasında sevgi bağları güçlenir dargınlıklar sona erer sevinç ve üzüntüler karşılıklı paylaşılıp sıkıntılarla beraber birlikte çareler arama yoluna gidilir bakın özellikle yaşlılar toplumda yalnız kalmadıkları çevrelerinde kendilerini seven, arayıp soran insanların bulunduğu inancıyla son yıllarını huzur ve mutluluk içinde geçirirler. Unutmayalım ki her insan yaşlanacak ve ilk yaratıldığı gibi çocukluk yani acizlik güçsüz duruma düşecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rızkının çoğalmasını ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin diyor bakın bir de korkutma var sırayı rahmi kesen cennete giremez diyor Evet. Allah hepimize hayır versin Allah hayırdan bizlere ayırmasın tabi bu başlıklar hepsi ayrı ayrı birer konu biz burada sadece önemini yakalatıp bırakıyoruz sizler elbette ki bu konulara çok hassassınız bizim görevimiz sadece hatırlatmak evet insani ilişkileri düzenlemede en önemli unsurlardan bir tanesi de dostlukta ve düşmanlıkta mutedil olmak hayatın her alanında olduğu gibi beşeri ilişkilerde de itidarla hareket etme ifrat ve tefride varmamak gerekir hiçbir aşırısının faydası yok kardeşim Neyde aşırı gidersen o hem sana hem nefsine hem etrafındakine zarar verir. Dostluk da düşmanlık da ölçülü olacak. İster fert ister toplumda kim olursa olsun bu şekilde ölçüsüz davranlara davrananlara mani olmama o insanların bu harekette pervasızca hareket etmelerine seyirci kalma, hem senin hem de onların huzurunun bozulmasına sebep olur. Allah Azze ve Celle kitabında tutum ve davranışların, ifrat ve tefrit yolundaki sapmaları hep yermiş ve itidallı davranmanın önemine işaret etmiştir. Bir harcamayı ele alın. Eli sıkı olma demiştir. Cimri olma. Püşbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, hasretini çeker durursun diyor İsra 29'da. Hep ifrat ve tefrit. Bu dengenin sağlanması. Ne aşırı gideceğin ne de geride kalacak İnsanoğlu nefis taşıyan bir canlı olduğu gibi ilişkilerin güzel bir şekilde sürdürülebilmesi için bazen nefis taşıyan bizlerin nefislerinde aşırı gitmeleri bu dengeyi bozabilir. Duruma ve değişen şartlara göre Dostluğun yerine düşmanlık alabilir. Doğru mu? Düşmanlığın yerine de dostluk alabilir. İnsanın dost kabul ettiği kimseleri baş tacı edinip onlardan gelebilecek her türlü zarardan kendini emin emin görmesi her ne kadar yalnızsa kardeşlerim. Aynı şekilde düşman kabul ettiği kimseleri de asla bir araya gelinmez barışılmaz, güvenilmez kendisinden zarardan başkası beklenmez şeklinde kabul etmekte çok yanlıştır. Doğru mu? İşte dinimiz bunu kayıt altına alıyor. Mümin imanında, ahlakında, tüm yaşantısında her türlü yanlışlık ve aşırılıktan uzak olacak. Doğru ve dengeli bir yol takip edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Dostunu Bir gün Düşman olacakmış gibi sev. Düşmanına da Bir gün dost Olacakmış gibi düşmanlık yap diyor. Sizden biriniz Kavga ettiği zaman Onun yüzüne vurmasın. Evet, demek ki bu da önemli unsurlardan bir tanesi. Bir unsur da var kardeşlerim, komşusuyla iyi geçinme. Komşu, evleri yakın olan kimselerin veya işleri birbirine yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları isimdir. Sosyal dayanışma. Yardımlaşma açısından insana en yakın olan hatta aileden sayılan komşudur. Bunun için Kur'an ve sünnet komşuluk ilişkilerinde o kadar hassas ifadeler getirmiştir ve önemle vurgu yapmıştır ki bakın bir ayeti kerimede Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi orta koşmayın. Ana babaya, akraba ve yetimlere, yoksullara yakın ve uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın demiştir. Allah kendini beğeninleri ve daima böbürlenip duranları sevmez buyurmuştur. Komşuluk ilişkisi de bir insanın sosyal dayanışma açısından, Önemli olduğu kadar ailelerin huzur ve güven içinde yaşamaları açısından da çok önemlidir. Komşuluk ilişkilerinin iyi olduğu yerlerde sevinç, mutluluk, keder, sıkıntı hep birlikte göğüslenerek aşılır. Kötü komşuluk ilişkileri her zaman rahatsızlık, güvensizlik ve yalnızlık hissi uyandırır. bir Müslüman Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp her türlü ilişkilerine dikkat edecek ve bu unsurları güzel kullandığında ki bu ders bir ders daha var. O bittikten sonra inşallah daha net anlaşılacak. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın hep bu hasletlerinde hem de nübüvvetten önce bu ilişkilerinin hepsinin düzenli olması ona risalet geldikten sonra çok güzel bir ortam kendiliğinden oluşturmasıyla anlattığı şeyin karşı taraftan dinlenmesine, o sözün değer bulmasına zemin oluşturmuştur. Allahu Teala katında dostun hayırlı olanı dostları katında hayırlı olandır. Allahu Teala'da komşunun hayırlısı komşusu nazarında hayırlı olandır diyor. Komşusu, şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez diyor. Cibril bana o kadar geldi gitti ki, neredeyse komşunun komşuya varis kılınacağını zannettim diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyi davransın diyor. Evet, eh, demek ki, çok önemli meselelerden bir tanesi. Bir tanesi de kardeşlerim, birlik ve dayanışma içinde olma. Sevgi, merhamet, şefkat, yardımlaşma, iyi kul olmanın bir simgesi ve göstergesi. Bütün insanlara karşı anlayışlı, tüm yaratılmışlara karşı merhametli olma, İslam'ın insanı ulaştırmak istediği en zirve noktadır. Bunda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere her meselede olduğu gibi en güzel örnektir. Bu da önce kendi aramızda başlayacak. Sonra diğer insanlar ve bütün yaratıkları için alacak. Unutmayalım ki müminler birbirlerinin dostu, velisi, ve yardımcılarıdır bu onların aynı imana sahip olmalarında aynı kıbreye yönelmelerinde birlikte saf tutup ruku ve secde etmelerinden kaynaklanır kardeşlerim müminler arasındaki yardımlaşmayı sadece maddi anlamda düşünmek doğru değildir manevi yöndeki kardeşlik, dostluk, samimiyet, birbirine sayma ve bir hak ve hukuka riayet etme gibi değerler birlik ve dayanışmanın temel unsurlarıdır. Şayet müminler birbirine yardımcı olmaz. Birlik ve beraberlik içinde bulunmaz. Birbirlerine sımsıkı kenetlenmezlerlerse kenetlenmezlerse güç ve kuvvetini kaybeder ve ayakta duramazlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi müminin mümine karşı durumu bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutup tutan binalar gibidir diyor evet Allah hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin İnşallah bugünkü sohbetimiz buraya kadar olsun siz azı çoğa sayın bir dahaki pazartesi saat 10 gibi aynı bu sohbetin devamı niteliğinde Allah bize tekrar sohbet yapmayı nasip etsin Rabbim öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin Allah Azze ve Celle inen bu nasları geriyi gibi anlama hayata geçirme davet etme ve bunun karşılığında gelen bela ve musibete karşı bizlere sabır izan etsin. Subhanake Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurika ve entubilem Elhamdülillah Rabbil Alemin Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket.